Modern Sabah La Modern Sabah La ben çocukken hatırlıyorum ben hiçbir zaman tenisle ilgili olmadım ama bu tenis nedense bütün sporlardan daha çok... Bütün sporların anası Hı. diye geçer. Evet doğru. Çünkü topu ilk kullanmaya akıl edenler tenisçiler oldu. Yok be Mane. Ondan önce taşla. Stabino... Da daş atıyorlardı. Birbirlerine taşla atarlarken. Sonra bazıları aldı bu topu elimizde oynuyor. Bazı inkalar da öyle inka var zaten. Vardı, doğru. Ta şeyde bakıyorlar daşları oymuşlar zaten. Balta ve taşla oynanıyordu. Birbirlerine ata ata ata ata. O Anadolu'da kapalı. da Frigya'da geçer. Frigya. Ay ya. evet. Şimdi bir zamanlar bir adam vardı. Hep o kazanıyordu. Kim o? Boris. Beker'den bahsediyor Sonra Beker. yani bir tane bir kadın vardı Hep o kazanıyordu Zor. Şimdi de hep Serena'nın o kazanıyordu Mesela bunun şey o kadın vardı dediğin adam Şitefi gölünü. Graf mı o kadın y y <gülüyor> Bir tefigraf <gülüyor> <heh. Bir gülüyor> vardı Bir de Navratilova vardı Navratilova <gülüyor> <gülüyor> vardı <gülüyor> <gülüyor> Erkek gibi kadın Bak, Nasıl Prekazi'de <gülüyor> kalan adamdan, çok adamdan çok neyi sağ. bekliyorsun ki Bu adam Prekazi'de kalmış Bir adamdır Sonra da şimdi Andre Agassi'yi hatırlayayım Agassi'de Agassi değil Evlendiler onlar Graf'la Ciddi Şimdi, mi? Tabii. tabii onlar işte, bebeleri tabii. oldu falan ya. Senin en sevdiğin şey var ya Barbara Streisand. Aha. İşte hani bir ara bir ilişkileri vardı da hani bir agasin diyordun ki niye böyle cillop gibi geziyor diye. Barbar Şu anda ben de çok heyecanlıyım. Nereye bağlanacak diye. <gülüyor> ha işte. <gülüyor> evet. E biliyorsun Agazi pırıl pırıl hale getirdi Barbara Strizan. Sonra olmadı. İşte kısmet işte geldi. Ben pırıl pırıl hale getirdim. İşte ellerimle verdim. Dedi. Vallahi öyle şeyler yaşandı. Daha Anlatsa. Şimdi de hep seride kazanıyor galiba. Şimdi erkekler de yine hep kazanmalar var ya. oluyor ya. Ne kadar güzel. Bunun erkekleri yok muydu? Fahir yok tabi. Tamam. <gülüyor> değil mi? Bakayım. <gülüyor> Woman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beni niye almadınız diye gelse mesela o şey yapan. Sevgirdik <gülüyor> ya. Öyle dediler yani. Ama bir de güzel de paracıkları alıyorlar. Sekiz kişi katılıyor zaten. Turnuva dediğimiz sanki mi? yüzlerce ha, kişi. kişi. Herkes ya. böyle zaten parasını alıyor. Şimdi orada bir anlaşalım. Herkes gelirken bir paracığını alıyor. Şampiyon olursan biraz daha ekstraların fazla oluyor. Hadi bakalım. Kendisini tebrik olsun. ediyoruz. Brad Pitt'in koktuğunu iddia etti. Kim? Angelina Jolie. Angelina Jolie kokusundan rahatsız olduğunu iddia etti. O zaman Brad, şey, Angelina Jolie kesin hamile. Genzim yanıyor demiş. Kekremsi bir kokusu var demiş. Değişik yaklaşımlar. Bu güzel çocuğa hiç yakışmıyor demiş ya. Bakıyorsunuz yüzünü bunun böyle kokça aklınızın ucundan geçmez demiş. Ama sabun kullanmayı bırakmış Brad Pitt. E sabun kullanırsa kokar zaten. Sabun neyse sabunun niye Ama... sabun kullanmayı bıraksın adam temizleniyor piyuv paklar gel geliyor şey mi? ne olacak bir en... akıma mı kapılmış ah sabun falan tipi şeyler değil ya kendi kendini temizliyor mu demiş vücut kendi kendine temizler doğru yok evde kendisi bir hazırlık yapıyormuş daha doğrusu bir karışım hazırlıyormuş. <gülüyor> sen, onu, onu... sen karışma. Ben sabunumu kendim yapacağım. Yani. Onu orasına burasına sürüyormuş. Yani temizlik amaçlı tabii Ay. ki. Ee, Brad Pitt. Çünkü demiş kimyasal içeriyor bu yer demiş. Biraz doğru. kıskanıyor ha. değil mi Angelina Jolie'yi? Angelina, Jolie bir... yani yani. Angelina Jolie bence Brad Pitt'i kıskanıyor. Yani Angelina Jolie'nin kafasını düşündüğün zaman teneke teneke şampuan sabun gidiyordur eve. ne doğru. Yani bir yerden o can can mı dayanır? sabun masrafının kısması lazım. Fedakarlık Angelina yapmış. Angelina şöyle bir lafı var Angelina'ya. Bu ısıya kar mı dayanır Angelina? Efendim? Ulan bitti ocakları kurudu. Bilmem kaç milyon dolar hepsinin ayrı ayrı serveti var ama açıkta tercanı alıyorlar misafata bunun. şey demiş. Bir sen sen evin ihtiyaçlarını al demiş. Brett de, saf ne desin? Tamam abi demiş. Ben alırım. Zaten öyle abiyle ablanla konuşuyorsa biz kardeş yan olduk demiş. <gülüyor> kaç <gülüyor> defa <gülüyor> kaç defa şey yaşanmış ya. Ancenanın duşa giriyormuş. Brett bitti. <gülüyor> tamam duştayken şöyle bir açayım televizyonu dizim seyredeyim der. Bir şampuan bitti <gülüyor> diye çünkü küçücük şu an koca şişe 2 litrelik şişeyi Rak diye bir seferde, bir seferde döküyor Ondan sonra bir giriyor banyoya leende oturmuş <gülüyor> cöli, şeyde Küçük duva etler getiriyormuş evet. Ben alıyorum. Pitt Angelina Jolie'yi biraz bence kıskanmış ben, Yani Angelina Jolie biraz böyle bir Bakımına düşkün kadın yani orasını burasını her şeyine özen gösteriyor kadın yani. Bence Angelina Kafasının büyüklüğünü ne yapsın o da tabii o genetik kadar, yani ona da bir şey diyemiyoruz. Yani, sonuç o olarak. kadar ünlü bir oyuncunun leğende yıkanmasını da kabul edemiyorum. Bence de bana da mantıksız geldi ya. Kurcaman yani. leğen aldı. Niye boşuna mı dursun demiş? Onu şeyden aldılar değil mi? Eşya değiştirme Hı -hı. Çocukların Çünkü çok çocuk var. Altı. Çok eskisi var. Maşallah. Eskileri verdi. Ayakkabıları verdiler. verdi leğen aldı. Leğen aldı. Temizlik için evde şunu hazırlıyormuş Brad Pitt. Elma... Elma, tamam. suyu orta boy elma alıyorsun. Tamam. Havuç. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Güzel. Şey zaten onu. leş gibi kokmaya başladı şu anda. Sirke girdi işin içine. Ondan sonra zaten ondan herhalde ve de sadece bunların ibaret değil limon. Limon. Limonu sıkıyorsun. Tabii ki çekirdeklerine dikkat ediyorsun. Hı hı. Ondan sonra böyle güzel bir litrelik şeyler var ya. Onları alıyorsun. <gülüyor> ona ona hepsini koyuyor. Lazım aldım abi. Çal kalıyorsun. Ondan sonra böyle oranı burada sabun diye onu elinle... Ama şimdi bu şeyle, belli yaştan sonra organiye saplanma diye bir özellik var ya insanların. Yok yok bunlar çok zararlı her şeyin organi diye millet buna servet artıyor. Bir de durumları da iyi şimdi. Valla çocuklar falanla laf sokuyormuş evde ya. Esk o geldi gene diyorlarmış. Pis, pis, pis, geldi bizim psikokulu. Psikokulu baba falan diye böyle çağırıyorlarmış ya. Tabii ki ya annenin milyonların sevgilisi ol evde istenmeyen adam ilan et. Sor bakalım Aline ben gö muyumuşum mü? Alinciğim sana sormak istiyoruz sorum size Aline Hanım. Babanız kokuyorlar mı? Babam pis kokuyor mu Alinciğim? Duymuyor musun? A -a. Ya aç, açmamış, yavrumun kulaklığını Yavrusunun açmamış. Yavrusunun kulağını açmamış, tabii çocuk da sessiz sessiz sohbete. Seslik gelmiş orada, radyoya mı geldim? Nereye geldi belli Duyuyor musun? Alinciğim babam kokuyor mu? Babam pis kokuyor mu? Hiç hiç mis koktuğunu duymadın mı? gibi kokuyor. Yani. gibi mi kokar? Yok dedi. Çocuktan al haberi işte. Yani niye kaşını gözünü belirterek konuşuyorsun Ali'nin de orada onun fikir. Resmen göründü sevgili dinizler Ege. <gülüyor> ben ilk defa Ege'nin göründüğünü gördüm. Bir çocuğa. Niye görünüyorsun abi? Öyle diye söylesin diye babasının temizliğini. Ha tamam. Doğru. Ee, bakalım ne olacak ya bir açıklama şey gelir. Hayırlısı olsun diyelim. En kısa zamanda Brad Pitt'in dövülerek ateşi... <gülüyor> Atılmak süreciyle kendisi düşmesini bekliyoruz. <gülüyor> modern sabahlar, modern sabahlar, sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. 854 olduğu saatimiz yarım günde sevgi dinleyiciler. Türkiye'nin yüzde 80'i çalışıyor, yüzde 80'i tatil. Buyursunlar. İşte bu stüdyonun özelliği bu abi. Ne abi? Hep e, gençlere yer vereceğiz bu ikinci sandalyemizde. Gençler, genç koltuğumuzda. Çünkü bir devamı olması lazım yani. Bu böyle olmaz. Tabii doğru. Stüdyo. Siz kapanmışsınız öyle. Bir koltuk Kendi sevdasıdır. Aramızı, Gidiyorsunuz yani. Yapıştık. Var. adeta detay yapıştık. Koltuğunuzu görmedim. Olarak. Tamam lan. Ben de bunu konuyu artık dank lan istikam. mı? Yani lan Benim diyorum. iki tane kızım var. Üçlü için bir eksik var. Onu da benden beklemeyin. Artık. Yani evet. Bu adam üzerine düşen haliyle yaptı. Yine dışarıda. Oktay... Ya. <gülüyor> Hay canım yani biz de üstüne düşeni yapacağız. Daha dışarıda kalmazlar. İki bebek heyecanı. Siz noktaylarınızda yedi yaş mı var? Efendim? Yok 15 yaş var ama yaşa rağmen süper bir aşk var. Ne, ne yedisi abi ne diyorsun ya? <gülüyor> ne diyorsun abi ya sen de deli gibi bir şey olsaydı. 7 yaş olsaydı <gülüyor> çok mantıklı olacaktı da Evliliğimiz mi Oktay'la? <gülüyor> 7 yaş nedir ya? 7, 7 yaş var. 7 yaşın sen kendini nerede <gülüyor> konumlandırıyorsun? 7 yaş var. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bizi niye evlendirmeye çalışıyorsun birbirimize? Ben sizinle'den <gülüyor> size bir an kafam şöyle çalıştı çok hızlı bir şekilde. He. Bunlar kardeş 3 yaş zaten normal. <gülüyor> 2000'dan <gülüyor> oracıkta 7 yaş dökülü. Var. Hayır yok. Ben de senin aranızda 3 yaş. Oktay benimle de oftay aranızda 3 yaş olduğunda sizin aranızda 7 yaş matematik konusunu <gülüyor> lütfen sormak girmek istemiyoruz oraya. Anlıyorum ee, evet ben ne anladım. 3 yaş var. <gülüyor> Ben onu sana söyleyeyim. Üç yaş var. İdeal. Yani yine bakacak olursak <gülüyor> ideal. İkiz bebek heyecanı. İkiz bebek. Ha. Aa kim de? Jennifer Aniston'la. Ay. Justin Theroux. Tüp bebek mi? Tüp bebek. Valla nereden bildin? İkiz bebek olunca tüp bebek. Jennifer Aniston'ın biraz yaşı da. Justin gibi. Bey niçi Artist mi? Artist değil. Justin Bey yönetmen. Yönetmen. yönetmen. Neyin yönetmeni? Hı -hı. O kadarını tam şey Bayağı veriyorum. bir şey yönetti Bazı ya. Bazı filmler, renkli filmler. Çeşit... Renkli ve yabancı filmler. Yabancı yabancı filmler film yönetmenim. Çeşitli filmler. Ben bakayım ona ya, bir merak ettim. Ne, ne Tebrik ediyoruz kendilerine. Filmografi yani. diye mi gireceksin? 44 <gülüyor> yaşında anne adayı, 200 erkek bekliyor. Aa süper, beni de annem 45'inde doğurmuş. Demek ki Jennifer Aniston'la annemi süt. aynı kefeye koyabiliriz. Süt geliyor, süt. Vallahi billahi. Süt, süt bilgisi geliyor. Anneme sana. bugün bu bilgiyi vereyim. Anne diyeceğim, Jennifer Aniston'la... Beni doğurduğunuz yaştasınız. Çünkü şimdi 44 yaşında hamile kaldı doğurdu 45. Ben kaçında doğmuşum annem 45. 45'inde doğmuşum. Bu bir tesadü. Reklama <gülüyor> kadar bir vaktimiz var. İstersen kaç yaşına <gülüyor> kadar emzirildiğini ve kaç yaşında çocuk olduğunu da anlat. Ben kaç yaşına kadar emzirdim? Jennifer hanıma şimdiden tavsiyem var. Tabii ki ikiz çocuğu var. Onu kendisi bilir ama 2 yaşına kadar emmesi çünkü beni annem 2 yaşıma kadar emdirmiş. <gülüyor> Sünnet konusu içinde var biraz. Bak. O zaman zaten. devam ediyorum. Sünneti de geç olmasında bir sakınca yok. Diyorlar efendim ezilir, büzülür, şöyle olur, böyle olur. Yani Daha çok. Içerisinde. Hmm. Hayır böyle bir şey yok. Ee, ben Hiç kendim taksiyle mi? gitmiştim ve taksi parasını ödeyecek yaştaydım. Yani hep. Onda kendine çeyrek altında yani bir tane çeyreği bozdur. Sadece Taksici. taksi parasını ödeyecektik. Hastanem Hasan. Taksiciden fiş alacaklar yaştaydım ben biliyorum. Ve o fişi abi doldurur musun deyince. Zaten akşamda arkadaşlarla buluştuk öyle söyleyeyim. Akşam arkadaşlarla buluşacak yaştaydım. Ne kadar güzel. Bunu da Jennifer Henneman. Akşam arkadaşlarla buluşacak yaştaydım. <Gülüyor> Sünnet yani. günüm. Buyurun efendim. Peki, merak ederim. etmiyorsunuz herhalde. Tamam merak evet. e, Hangi filmde e, Filmi <gülüyor> film yok. E, sen bu search ediyordun ben, o yüzden evet, search Araştırdım ettim. ama kendisinin e, şeyi oyunculuğu daha fazla. 44 kere oynamışken filmlerde çeşitli yabancı renkli filmlerde 5 hmm. kere yönetmenlik yapmış. 5 kere yönetmenlik yapmış. Ama işletmeci ve yönetmeci olarak yazdırıyorum. İşletmeci Kendini, ve yönetmen. Vay. Turizmci turizmci. Turizmci. <gülüyor> turizmci. Amerika 10 yıldır çatıdan dinliyor. Bu konu bağlanmadı biliyorsunuz. Evet Merke'de evet, dinliyorlar. Çok, çok da büyük olan. Merke bir de çok güzel tavır yapıyor. Ya Olgun kadın tavrı da ayrı güzel. Aramızda diyor şey bozulmuştur diyor. Yani duvara çivi çaktın, çiviyi çıkardın ama çivi iz kalacak, kalacak diyor. Yani resmen ata sözleriyle konuşuyor kadın. Alman ata sözleriyle tabii Hı -hı. ki. Alman atasözleriyle konuşurken bir yandan da nereden dinlediler, ne zamandan beri dinliyorlar, ne oluyor falan filan kadın, bunları da çıkarır. sormuş. Çıkmış sadece çatıdan dinliyorlarmış. Amerikan elçiliği var ya Berlin'de. Evet. Bu. Hemen o şeyin arka tarafında. Beni tarafında. tarafında. Yan tarafında şey var, Kinterkarten var. İl Doğru, ileride, Kinterkart. ileride. ileride. Elçilik çocuklarının gittiği Kinterkarten, Kinterkarten, Kinterkarten. var. Kinterkarten. Kinterkarten. Kinterkarten. E, Berlin'deki Amerikan elçiliğin çatısına kurulu antenlerle. E, neyle dinleyebiliriz? Neyle dinleyebiliriz? Antenle. Lan anteni gidip... dinliyorlarmış. Ve... Vallahi bir şey dinlemedik mi diyecekler nereden? Ne diyecekler Amerikalılar? Vallahi zaten konuda. dinleyip de bir şey bulacaklarını zamanı. Orta yaşlı haza. Almanca var. konuşuyorlar. Nereden anlayacaklar? Evet. Ama o bir tane konucu. o dinleyenlerden bir tanesi Alman Anadolu Sesi Almanca, Almanca bölümünden bölüm. mezunmuş Ve asil istenen olduğu için Anadolu gibi yani o Ay, derece Ay sen bu dinleme konusunda çok rahatsın da bir Hı. şey bulacaklarını zannetme falan Neyi nereden bulacakları belli olmaz Hiç belli olmaz Yani o yüzden sen o kadar Tabii rahat ol. Tabii ki ben rahat, ben rahat olmuyorum zaten çok üzüldüm ben bu olay beni çok üzdü çok yıprattı Benim telefonlarım dinlense herhalde haftada iki defa kasapla şifreli konuşuyor falan diye düşünürler Tabii ben. ve örgütten alırlar yani o zaten orası işte önemli. Ankara kasabı diye Örgütler... bir adam. O da aranıyor diye şey yaparlar. Vallahi o örgütün elebaşı demek ki sen ona bilgi veriyorsun. Elebaşısı bu. Elinde de et varsa hele bu eti atacaktı derken. Oh. Etli etli fotoğrafları var. Var değil mi senin etli foto. Dükkana girerken etli foto. Dükkanı atacakmış Ondan mı? sonra falan bu falan ben her, bu her seferinde kasada fotoğraf çekiyorum. Ateşin içine düşer ondan sonra elinde yani etlerle. Ondan sonra uğraş dur. Ama yani ben Angela Merkel'in elinde telefonla bu kadar fotoğrafı olduğunu bilmiyordum. Ben Angela Merkel'in telefonu olduğunu bile bilmiyordum. Her bu dinleme haberlerinde değişik değişik telefonlarla, değişik değişik pozlarla Angela Merkel. Twitter'da Angela Merkel'in telefonu diye hesap var. Demek ki dünyada daha önceden konuşulan bir mesele bu. Bu zamanında başlamış zaten ya. Konuşulmuştu İlk ya? telefonu o zaman mı almış? İlk telefonu o zamandı. Hediye etmiş buş Şeydi var. Bu Cem Yılmaz'ın oynadığı reklamlardaki telefon bu diye gösteriyorum Şangilebay'e. Titre <gülüyor> şimdi bakın. Masaya koyuyormuş i̇lk, ilk böyle. Çıkma. Bakın. Dönüyormuş telefon. Buyurun efendim, başka haberler? Başka yok. Artık bu saati kapattık. Saat bitti. Bu kapa bu saati kapatacağız. Yeni saatte önümüze bakacağız şimdi bu şimdi saat. Şimdi başka birisi olsaydı Almanya'da şans söyleye. Daha büyük tartışmalar olacaktı. Mi? Şimdi Ongilemer'e işte. daha ağır. Amerika'ya hiç yakışmadı bu Demiş daha ağır gelmiş laf E tabi canım Çünkü zaten tavırla söylenmiş Şimdi mi? bir adam olsaydı o öyle ağır konuşacaktı Sen da, nasıl dinlersiniz? Hakimiyetimize müdahaledir falan filan Beni dinleyenin istemiyor. aklını alırım falan filan diyecekti Ben de sizi görürüz bundan sonra falan Böyle şey olacaktı ya Kadın, da orada çok... falan diye böyle Kadın hiç yakışıksız artık. bir harekettir Bu işte aramızdaki işte çivi çakılmıştır Kol kırılır, yen içinde kalır demediği kaldı yani bir. Ya bir de şey var, onu da hızlıca geçelim de. Bu önemli Hı -hı. yemeklerimizi yemeden önce bugün dikkat edelim. Illinois Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Illinois ne çirkin şehir ismi yani? Ee... Tabii o konuyu ayrıca konuşacağız. Ayrıca onu yarın şey yapalım. Illinois, Illinois. şehirler. İsmi Illinois. Çirkin. Ondan sonraki gün de ismi çirkin kendisi güzel şehirler yaparız. Aslında Illinois'dan güzel türkü de olur. Illinois ve daha böyle oynak ne gelin, gelin geldi hamama Illinois yarim Illinois. O da güzel gelin geldi hamama Illinois yarim Illinois. Güzel bir Illinois çok Arizona bak Arizona çok güzel ben onu seviyorum mesela. Arizona da et fiyatlarını konuştum ben dün arkadaş <gülüyor> bir arkadaş. bu sohbeti olmaz oldu ya yani Ama Aynı zamanda uluslararası bir örgüt. Evet. Ah, Resmen o ben şey, şu anda ihbar şu anda ediyorum. Şundan ağzınla yakalandın. <gülüyor> Hakikaten çok çirkin bir adam haline geldim daha 40'ıma varmadan. Et konuşan adam. Et konuşuyorum ya. Kaçtan gidiyor? Ribay kaçtan? Antrikot kaçtan? E ö. Et örgü. Gerçi ben sana hiç şey bir şey demeyeceğim. Az önce biliyorsunuz size ben küçük bir bal muhabbeti yapmıştım. Evet doğru. O kadar derecede sabimiydim yani. Ama güzel döndün oradan ya. Yani. o çok ilgi göstermediğini bilmiyorum. Siz Ben "İster dedim. "Çok güzel var." dedim. Yani onun haberini vermiş oldum yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 100% Jesus ile başladık Modern Sabahların yeni saatine Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın Bir kez daha iyi tatiller, espriler, şakalar Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor İngiltere tahtının ikinci varisi kimdir? Ee, i̇kinci bahisi bizim şimdiki prens değil mi? Ha böyle kekeleyerek değil emin ol kendinden. Yeni evlenen prens. Yeni evlenen prensin adı. Prens Vilimgil. Vilimgil. Harry Gill zaten şu anda esamesi okunmuyor. E, İngiltere tahtının ikinci varisi Sigortası prens... yokmuş ya Heri'nin. Çok özür dilerim ama galiba Herigil şu anda 4'üncülüğe e, düştü. 4'üncülüğe düştü çünkü, çünkü Melek gelin, Melek yavrusu geldi. Game evet. of Thrones'tan anladığım bu benim. Doğru. Onun doğar da olmaz çünkü sigortası yapılıyor. Şeyin sigortası yok. Ya, yani. Yok da, yok tabii Heri'nin. Heri'nin yok sigortası. Bir de ee, 18 yaşını geçtikten sonra Erken direkt kesiyor. Sigortayı erken 2 ay primini ödüyorlar sonra şey yapıyor. onu şeye şey soralım Oktay Kim'e? Sorabiliyorduk biz. Ali Tezer. Ali Tezer'e soruyorduk. <Gülüyor> Teşekkürler. E, Prince William çok isim geçti Ali teyzenin ismi geçmezse, doğru. ayıp olur. Hele de kraliyetten bahsediyoruz. Ee, ve Melek e, eşi Kate ile e, Melek yavruları Prince George, Catherine. Şarkısı, Catherine. Catherine. Catherine evet doğru. Kate, Kate, Kate dedi, yok, yani, Kate yok arkadaş. kızıymış gibi. T B Kate, T B T B. Tamam. E, Prens George Melek yavruları ile beraber geçen Çarşamba vaftiz edildi biliyorsunuz. Ha evet. Bu şeye, bunlar kız çocuk mu istiyorlardı? ...vallahi sağlıklı olsun da demiş. Ha, ya kıyafet ya kıyafetinden diyor. böyle kız çocuk o gibi. O vaftiz töreninde öyle bir şey giydiriyorlar. Öyle yani. mi? Tabii bebeğin kız çocuk diye şey erkek çocuk Benim vaftizim hastanede olmuştu o yüzden. Aa, evet öyle ben de hatırlıyorum. Senin vaftizim nerede diye. olmuştu Oktay? Ben 5. <gülüyor> <beşinci> sınıftan <gülüyor> Ben Evet <ben, Olmuştum gülüyor> ya Vaftımızda ben de bayağı Biraz geç oldum ben. Sen de taksiyle gitmiştin değil mi vaftizim? <gülüyor> <gülüyor> Fiş istemiştin. Akşamda arkadaşlarla mu? O değil miydi senin vaftiz töreni? Yok eve geldi canım benim İyi vaftizörüm. Vaftizör... Ee, eee, neyse teyzesi pipa var bu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Damgasını vurmaya çalışan. Teyzesi daha gündemde çünkü bekar. Hem bekar hem afedersiniz. Daha güzel. Ee, şöyle diye yani etraf söylüyor taş gibi vücuduyla afedersiniz. Ketrin'e adeta nazire yaptı diye. Beş defa cebinden çıkarır. Beş defa cebinden. Öz mü? Öz. Öz. öz. Ana, <gülüyor> ana bir ana ayıra. Baba bir ana Teyzesi teyzesi. Ana baba bir. Öz mü diye sorulur. Valla öyle ana baba bir öz teyzesi. Olmuş, küçük prense yeni bir hediye aldı Vaftis hediyesi biliyorsunuz onlarda da işte hmm. yok baby shower evet, falanlar falanlar derken bir de bunların vaftis hediyeleri var. Vaftis hediyesi de ne 3 aylık bebeğin üç aylık bebeğin dediğim George bebeğin evet prens George'un el ayaklarının kalıbı alınmış. Bunları da güzel e, gümüşten kalıbı gümüş... Ha gümüştense pahalıdır. <gülüyor> evet. 22.500 onun... lira eğer çok beğenirsen. Plastik 20 lira falan. <gülüyor> yani <gülüyor> oyuncakçılarda satılıyor. Çok ha, güzel bir şey o ya. Benim çok hoşuma gitti. Neydi de ablasını? Kate şunu bir şeye bastırsen bir şey yapacağım. Çok hoş. Ay yaptık onu. Aldık biz oynayacak. Kise özel bir şey yap. Onun bir yaş sınırı var mı ya? Ben mesela alsam benim elim ayağım sarar mı? Nereye basarsan elin ayağın sarar mı? Durumun varsa sar Oktay. Sığır, o büyük bir şey mi? Ben hiç o şey yapmadım da çok L'ne bastırırsan çok güzel sen ne yapmak ben istiyorsun? Ben bir dükkanda yabayı bastırdıklarını gördüm. Senin elinde <gülüyor> rahat rahat basılır. Yaba elimi diyorsun? Yaba eli olur. Ne bileyim ya bu da 37 yaşındaki elimin izi. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak yani bebekkenki el iziyle? Evet hakikaten. Ne niye yani an... gümüşten işte gümüşten. Ama bir de çok korkunç şeyler aynı yerde. herkesin durumu yok gümüşten bir, diye. Şimdi, Sokakta satılıyor onlar faiz. Yani eğer hani şey gibi olsa çocuğun tamamı olsa ki çocuğun tamamı çocuğun kalıba yatırılmaz. Tamam derken ne demek yani? Ya şimdi ayak bileklerine kadar a, ayaklar el bileklerine kadar da eller böyle böyle iki tane hani sanki bir şey kesilmiş gibi anladın mı? Böyle bileklerine bir... kadar da değil canım. Şöyle bastırıyor. Öyle değil ya el bilekleri. Kalıp bayağı alınmış. Hayır ya izdir o. Hayır izdir iz değil. İz değil mi? Kalıbı i̇z, mı? 3 boyutlu 3 boyutlu kalıp, boyutlu kalıp o, yani. O ağır çeker ya. Ağır 22.500 22, lirum nokta Alman gümüşü. Yok ben, benim istediğim sadece iz. <Gülüyor> Bu adam Aslında iz. şimdi çocukken ben... iz yapıldıyor bir yaştan sonra vay be nereden nereye geldim diye ama evet. bence 37 yaşında yaptırmak daha anca durumum oldu ders. <Gülüyor> Onun bir durumla şeyi yok ya. Ben baya iz ben acaba Böyle gümüşlü mümüşlü bir şey değil mi? Döktür benim. döktür gümüş döktür Oktay. Durumuna göre ne metal sen malzeme mühendisi adamsın bir şey döktür Bronz olabilir. Bronz olabilir. Bronz çok hoş olur. Oktay Bağlasın. da bronz gider. 5 bin <gülüyor> yıldır <gülüyor> ilk kez hakikaten şu nokta bronzada tekrar Ne yapabiliriz bunu dökelim? Valla durumumuz ne brown. ya pirinç, pirinç olabilir bak güzel bir iki tane de pirinç heykel pirinç var ya pahalı. onun yanına koyabiliriz. Pirinç pahalı doğru pirinç olabilir. pirinç güzel olabilir. Pirinç. Ee, herkes ürkütücü ve çok da gereksiz buldu. Şimdi pipayı eleştiriyorlar. Ne iğrenç hakikaten bir teyzeye yakışmıyor diye. Niye ya Allah ürkütücü Allah. Ürkütücü ama hakikaten ürkütücü Oktay. Böyle bir bebeğin elleri ayakları çok affedersin şey yapılmış gibi böyle. parça bir Dört tane dört parça duruyor böyle. Böyle yumruk büyüklüğünde. Ya durumum oldukça diğer tarafları da bastıracağım demiş. Kalıpları almış da gümüşe döktürmemiş. Çocuk... Çünkü şimdi bu yaşta 3 aylıkken şey yapıp 7 aylıkken vücudunu alsa orantısız olur. Bir de çocuk şey değil. Çocuk girden büyür. E, doğru. Çocuğun zaten giydiği neydi? Gidiği. Herem yediği helaldi. Dolayısıyla böyle bir kalıba döküldüğü zaman. Onun tamam, kalıbını almış, almıştır zaten. O gövdenin, kolların, ama bir seferin, boynun. Pardon 30 saniye süreyle organik bir karışımın içine konmuş çocuk. Bu tabii kalıbı almak için de. Öyle de bir durum da var. Bizde Ali'nin ayak izi var, el izi var. Var mı? Ali'n sen ayak izine, el izine bakınca ne hissediyorsun? Bize anlatır mısın biraz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? <gülüyor> ne hissettiğini bilmiyor musun? <gülüyor> Peki böyle baban bu ayak ve el iziyle ilgili espriler yapıyor mu sana? Belki başka birisinin el ayak izlerini getirip sana bunlar senin diye şey yapıyorlar. Bir fikrin var mı bu konuda? Çünkü güvenilir bir insan... Tipi çiziyor mu baba? Hayır uzun ve saçma sorular olduğu için Ali'nin diyor. <gülüyor> Ali'nin diyor. Daha Diyavon çok monolok oldu abi. Vallahi, yani tamam ben keste keste. Bu çocuğa yani. da baban güvenilir bir insan portresi çiziyor mu demek? Biraz. Kusur. <gülüyor> Gel bakayım yavrum. Selin'in aldınız mı? Selin'in almadık. Niye abi? İkinci ah, çocuğu. Aynı. <gülüyor> bir de evdeki herkes görüyor ya. Ali'n de görüyor. Selin'in elini, ayağını. O yüzden almaya gerek yok kalıp. İyi, hayırlısı olsun. Güvenilir bir intiba verdi yani verdim, şu an. Verdim, verdim, verdim. Yapılan araştırmayı ben söyleyeyim mi? Ha, kraliyet yani aile... ailesinden Resal, bahsedersin. Resmen kadük getirdik ya. Kraliyet ailesi deyince bizde akan sular durur. Kişi? Yani Kişi Refik'in ne nazar. <gülüyor> İkinden azar mı Oktay? Hayır değil ya. Dışarıya yemeye gidiyorsun mesela. Dışarıya. Tamam. Bir arkadaşınla gitmek seni daha çok mutlu eder. Dönerciye. Olur. Tabii canım tek başıma olmuyor ama iki kişi yiyince sen bir ye ben bir Bir sırf bu yüzden zaten millet Instagram'da Facebook'ta yediği yemeği paylaşıyor. Arkadaşıyla gidememiş de... Arkadaşlarını gösteriyor. gösteriyor. Siyar siyar e, ama siyar. yani şöyle arkadaşıyla gittikten sonra arkadaşın mesela ne sipariş ediyor? Sen de onu sipariş edersen hem arkadaşın daha çok mutlu olarak yemek yiyor hem de sen kendi yemeğinden çok mutlu oluyorsun. Doğru. Aynı şeyi yerseniz. Mesela ben tek başıma katmer yemek istemiyorum ama iki kişi bir katmer çok güzel oluyor. Yarım katmer mi yemek yarım katmer. amacın yoksa birer katmer mi yemek? Yok yarım katmer yemek işte bir katmeri hiç gerekiyor. Ha eğer zaten mesela çok güzelse katmer o yer yarım kısmı da eğer yiyemiyorsa o zaman benden mutlusu yok. Çünkü zaten bir şekilde <gülüyor> Onu da yemiş oluyorum. 3 ay boyunca katber restoranını incelemişler Illinois Üniversitesi yetkilileri. <gülüyor> E... Katmere gel gelin <gülüyor> Illinois yer Illinois Sivaslı Katmer türkünün diye Türkünün sizin doğrusunu böyle anlıyor Var ya Illinois'da o restoran Bil Bilmem o, o Katmer nerede var Ankara'da An mi? Ankara'da var canım. Şimdi yer mi vereyim ben sana Yakında bir yer Buraya yakın bir yerde var Güzel Hiç bugüne kadar radyoda reklam yapılmadı da Tamam Ya bir tane Televizle dönerci var dönerci şey de şey var Katmer ha, var o Şeydeki dömer, dönerci Gayrı gayrı meşgulün 5 milyon lira olan Evet o, Orada Evet, evet. Valla keşke oraya gelip inceseleler İnceseseleler İnceseseleler İnce seleler. <gülüyor> ince ince seleler. seleler. <gülüyor> Kastım onun birincisidir. Biz bürgenle yemeğe gittiğimizde farklı şey söylediğimizde hep gerilim oluyor. Birinin daha çirkin oluyor çünkü. İşte ondan zaten. Aynı şeyi söyleseniz ikiniz de daha mutlu. Hem servis elemanı ve aşçı da daha mutlu oluyor. Aynı şeyi çıkarıyor, aynı şeyi getiriyor. Kim kimin, kimin? Tava yemeği istedin. Tava bir kez daha kirlenmiyor. Uzgara zaten malum. Bu tür şeyler düşün yani. Biraz da adamların işini kolaylaştırın. Hepsi çirkinli ben söylüyorum yani. Ya bir... Küçük geliyor. Zaten mesela. iyisini de sen söylesen... ...10 saniye sonra çirkinine dönmek zorunda kalacağını ben biliyorum. Niye? E şey diyecek yani şimdi... Onu ben yiyeceğim. <gülüyor> Hayır, bürge öyle demez de yani... ...şey der, Ege bakar... Hayatım sen bunu ya öyle nezih bir adam. Bir de şey var sen öyle misin yoksa ya Gerçi beraber de pek çok kez yemek yedik, öyle değilsin ama. Yani böyle kendi istediğini bir kenara koyup hep başkasının tabağında olan. Gözü. Gözü başkasının tabağında öyle olan. Valla benim gözüm başkasının tabağında olur ne yalan söyleyeyim. İstediğim gibi gelmezse söylediğim ama e, istemem ya. Yani. Yok benim söylediğim önce başkasının tabağına bakarak şey yapıyor. Kendi tabağındaki güzel mi değil mi istediği gibi değil, bir... değil. Değil de başkasının tabağına sıkıntı yok da yemesinde sıkıntı var. Bir tadabilir miyim falan demek çirkin. Özellikle de ben hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece bir iki bir şey yiyip deyip başkasının tabağını tebelleşi olanlar en kötüsü. Onunla yemeğe gidecek. Onlar hiç gitme. pislikler yani. Bunları aramızda ayıklayacağız. Onları yok edeceğiz. Onu Joey gibi. Francis de Joey mesela paylaşmazdı ya yemeğini. Öyle yani. en başta koymak P lazım. Kullanım. Pideciye gidiliyor mesela. Üç kişi pide söylüyor. Ben abi bir şey yemeyeceğim tokum. Ben bir çay alayım. Deyip ondan burnunu ver. Onu, o dilimi versene bana falan diye dolaşan adam. Hiç sevmediğim adam. Hem sinsi. Hem başka bir... Yani bu porsiyon ayarında Hem çimri hem benim... Ben çünkü kendim ona göre ayarlıyorum. Evet bir de porsiyonu sen Bilinç bırak... Bilinç aldım diyor restoran, ki o lokmayı yemeden doymazsın diyor ve aç kalıyorum onun işin için. İşin uzmanı adamlar porsiyon olarak bir insan bunu tamamen yediğinde doyacak diye ayarlamışlar. Bir dil eksik olunca... Hop, sistem oluyor. Sistemi çökertiyor. Yalnız şu anda nefret suç işliyorsunuz. Abi ne yapalım biz de bazen işliyoruz ya zaten bunun. O da doğru. <gülüyor> yastık. <gülüyor> İş bankası sermaye piyasaları açıkladı. <gülüyor> yastık altında halen 2 beş bin ton altın var. 2 beş, beş bin ton bin. derken iki, i̇ki ila, ila mı? Ilah mı? İla. Ila bin ton altın var. O altınlar nerede? Ya işte ya Sudan suduruyor. Fa ben de altın mı, altın yok ben onu baştan söyleyeyim. Varsa bu adamda vardır. Var mı? Yani, var. var 3-5 bir şey 3 -5 bir var. 3-5 bir altın var. Lastik altında mı? Lastik altında ve bir tane azı dişi bölümünde. Doğru bu adamın en büyük şeyi vardı yani. Ben İdi dişleri İdeal. yaptırdım da taktırmadım. 5000 ton altın nerede, nerede duruyor nerede ya? Nerede saklanır abi 5000 ton? Bir şekilde bu çıkacak o para ortaya. Bir de yani bu nasıl bir şeydir? Ya 2 ya 5 o nedir ya? Yani al, şey, al, hesabın uydurluklu. <gülüyor> biraz yakın tahmin edin. 2 olabilir ya da 2 katından biraz daha fazla. Ya, ya da 2,5 katı gibi bir şey olabilir. Vadesiz altın e, mevduat hesaplarının yanı sıra e, aynı zamanda bu sadece dediğim gibi yastık yani küçük, yarım, Belki de tam. yastık altı diyoruz ya minder altı da olabilir. Mesela kalepenin üstünde sayılar kalepenin kenarına düşüyor. Tabi ondan sonra ara dur. Yani 40 yılda bir kumanda yararken bulacaksın da. Olur o tam arasına. Ekonomiye girer. katacaksın. Eski bir şeyle, kuru yemişle beraber şeyde bulursun yani. Şu altına olan şeyi Hassas. nasıl yani kim anlamıyorum ya. Kim bunu Bilim. yerleştirdiyse insan çok büyük genden gene aktarıyor genden. Uzaylılar yerleştirdi. Çok ben büyük sana söylüyorum. Yani uzaylılar bizim şeyimizi yıllar önce geldiler. Diyorlar ki dünyamıza hiç gelmediler. Geldiler. Bu pisliği içimize attılar. Mikrop gibi bu altın virüsünü. Altın hevesini. Hevesini. Nasıl altın Bunlar... bu kadar mücevher gibi Böyle bir şey oluyor da yatırım amaçlı Kullanıyor hiçbir şeyim yok yani Ben bir kere böyle bir şeyde Bir tam altına uzun uzun Bakmıştım ve bana altın Merakı çok mantıklı gelmişti Çünkü pırıl pırıl gerçek altın Hakikaten çok güzel bir Başkalarına şey. Başkalarına bakma fırsatı vermemiş ki bu kim yerleştirdiyse işte bu altın olayını. Başlasını Başka ne gördün sanırım? Al plastik. Güzel, i̇şçilik yapılmış bilmem ne metalden bahsediyorum. Ya ben işçiliğine Şöyle bakıyorum. Güzel, güzel bir pırlanta bir şey gerçi onlar da pahalı da güzel. bir bakır mesela işlenmiş bir bakır Aa, o hale getirip bir şey Ben Antep'te yap. bakırcılar çarşısında ben daha ne çok hayranım. Ne kadar güzel tabi ya ne Yemin kadar güzel metal. Yemin ediyorum saatlerce. O da metal o da metal. Bak. Adam malzeme mühendisi yaklaşımı mı bu ayrı ya? Yani, Yemin ediyorum şu programın bu hale yani gelmesi, ayrı. şu adamın malzeme mühendisi olmasının etkisi yok diyen, daha da benim karşıma gelip bir çift laf etmesi. Yani şöyle söyleyeyim. Şu, şu özelliğimi de başka bir yerde kullanmıyorum ya. Benim de en çok hoşuma gidiyor. Yani şu bilgisi sayesinde saatlerce boş konuşmaktan kurtulduk. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar John Newman. Bu aralar piyasaya çıkan en güzel adamlardan bir tanesi. Ve Çiğit'in şey radyonuzdaydı. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Espriler şakalarla. Buyursunlar oz limitine kademeli ceza geç. Ay şu anda Richard Gere'i gördüm. İçim bulandı. Bir kötü oldu. Ben de gördüm. Vallahi Hakikaten ne şeye olmuş? Richard Gere parantez içi 64 olmuş yani öyle söyleyeyim sana. Kötü mü yaşlanmış? Bazı artistlerimiz çok güzel yaşlanıyor da bazıları da kötü yaşlanıyor. Vallahi nasıl Vallahi 99'da yaşayan en seksi erkek seçilen Gerç dünyada da bizim gibidir yani biliyorsunuz bir arada bizde herkes. Deprem'de de bizde Deprem de, de, de en seksi adam evet, yani. O yüzden mi ona benzemeye çalışmış saçlar falan. Bana şu anda benziyor. Elinde bastonu. Ekose ceket. Hadi ya. Ondan sonra kırmızı bir fular. Berduş gibi bir şey olmuş. Saçlar beyaz upuzun. Zaten eskiden de beyazdı. Yeni filmi için hazırlanıyor falan demişler de. Hiç alakası yok. Ben atıyorlar. Atıyorlar. <gülüyor> Yeni film, yılan gözler mi? duruyor mu Fahir? Yılan gözleri gözlükle şey yapmış. Kamufle kısık. kısık Kısık gözleri diyorsun sen değil mi? Yılan kısık gözleri. Valla ama bir böyle bakıyorum. Ecosi bir ceketi, çirkin, iki Uğur Tütün Hah. İkisinde yılan gözler diye geçer. Saçlar ama aynı. Ben Uğur Tütün de çok geçen sene gördüm. Geçen kış. O nerede saçların... Gö nerede gördün? Sanki pastanede gördüğün gibi anlatıyorsun. Öyle gö gö görüyorlar. Ara ara bana Uğur Tütün Eker'ler görünürler. görünürler. Görünürler Oktay. Vallahi şöyle söyleyeyim. Saçlar aynı sağlıklı da... Hadi ya bravo, bravo. ...sadece beyaz olduğunu düşünün. Hiçbir şey değişiklik yok. Biliyorsunuz Uğur Neker bir ara şampuan çıkarmıştı. O Saç şampuandan mi? alan nadir insanlardan biriyim. Yıllardır da tuttum yani. Belki ileride çok para da edebilir. Onu da söyleyeyim size. Ee, sağlıklı saçlara asla hayır diyemiyoruz. Richard Kier, koca dev. Vallahi gitti 99'da dünyanın en seksi erkeği yaşayan... ...en seksi erkeği olan adam. Bugün affedersiniz yaşayan... Eşkaniye bir şey. Vallahi yani... Dayıcığım almıyoruz valla almıyoruz. Patron yok diye yok, kapıdan çeviririz. Gönderiyorlar. Yok gene böyle bir kaliteli gene kıyafete para harcamış. Yani. Şapka ben... Ertekin'e benzemiş sanki. <gülüyor> valla yemin ediyorum şapka Ertekin'e <gülüyor> çok kıymetli. Hayatta, hayatta mı ya şapka Ertekin? Tabii, canım. Canım. Tabii hayatta, hayatta değil mi? Sen geçen gün şey soruyordun. Vıncalı Uluç ne yapıyor falan diye. Evet ne yapıyor ya? Hayatta. Biz? O da onu o biliyoruz da. canım. Yani herhalde haberimiz olur yani. Öyle de, de niye görmüyor hiç? Görünmüyor. Bazı, gördüm televizyon programlarına gördüm. Yani programlarında bazı futbol programlarında çıkıyor. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. 7000 <gülüyor> Yunan doktor getiriyor muyuz? 7000 Yunan doktor iş arıyor diye bir e, gazetesinde Yunanistan'ın tamamı Yunanistan, iş arıyor ona bakacak olursa. Yunanistan, Yunanistan kaç kişi ya? Ee, 8000 9000 kişi. Doğru onun 7000'e de doktorsa e, do Harika bir ülke demektir <gülüyor> Doktora ihtiyacım var demiş Sağlık Bakanı geçen yaptığı açıklamada e, Hayır, O şöyle dedi Doktor her zaman ihtiyacımız var Hiçbir zaman böyle şey demiyoruz dedi Onun üzerine böyle hadi, hadi bakalım 7000 doktor mu getirtiyoruz 7000 doktorun gelme Nasıl gelecekler bilmiyorum herhalde Herhalde arabayla gelirler Tren de Selanik-Tentrek, İstanbul'da hmm. şey var tren var Oradan gelebilirler de Nasıl gelecekler ne olacak Nasıl anlaşılacak Anlaşılacak şey bir, yani bir şey yok ya Yani orada sabahtan mesela bütün muayeneleri falan yaptılar Vizitleri bitirdi Öğlen vakti hocam. geldi Yemekhaneye indi Cacik is diyecek mesela Cacik diyecek Cacik is zaten çözüldü mesela Bir cacik isterler, bir de Karniyarik Karnıyarık yiyecekler. Belli zaten. Zaten yemeklerimiz ortak. Oktay yani. Doğru evet. Ama kahve konusuna gelince işte diyecekler e işte ki biz bir tartışma. grek kafe. Kahve ve... No diyeceğiz grek kafe. No grek kafe. <gülüyor> Turkish kafe. Efendim diyecekler ki baklava. Nooo diyeceğiz. Ay, baklava, Adam gibi söyle. Baklava diyeceğiz. Adam gibi söyle. işte baklava. Neli istiyorsun Ama baklavanın dedi? şeyini biliyorlar. Baklava. Kaç diş var porsiyonda diyecek. Baklavayı bilmiyorlar. Baklava zayıf. Hayır. Baklavanın değerini biliyorlar. Değerini bilirler. Baklavayı çok takdir ediyorlar yani. Öyle bir durumları var. Çak, ne baklava yapıyoruz ama lezzetli baklava lezzetli yapıyoruz. değil diye onun son derece farkında var. Ya bence var. gelsinler yesinler içsinler gitsinler Şey olmasın. Gelsin ]ları. de. Ola turist deniyor Fahim. <gülüyor> Turist gibi gelsinler. <gülüyor> ben onu söyleyemedim. Mevhum öyle. <gülüyor> gelsinler, yesinler, yesinler, güzelliklerimizi görsünler. Senin dediğin doktor turist istiyoruz, do öyle mi Hayır, doktor do Ben turistin mesleğine karışmıyorum. Ama doktordan bahsettik ya, çünkü yoksa yok... turist istersen turist konusuna girelim. Turist olarak gelsinler ama şey olarak gelmesinler, burada çalışmaya gelmesinler. Çünkü tekrar şey sorunu olacak. Daha caciki. Yeni kapan, caciki sorunu olacak, kahve sorunu olacak, falan olacak, filan olacak. Hiç de böyle bir şey de değilim yani. O havada değilim. Söyle bir ay sonra gelebilirler şu an. Anda... Biliyorlar mı acaba doktorları bir şiddet olduğunu falan? Valla galiba Türkiye'deki Rum nüfusu 20 bin. 7 bin doktor gelirse %50 artacak bir anda. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Cevap veriyorum yanlış hatırlıyorsun. Yanlış 200 bin mi? 200 binden aşağı değil. E gene bir yüzde olarak çok şey değil mi ya hemen bakalım. Sen yüzdelerle mi bakıyorsun canım? 7 bin 7 doktor, doktor zaten geldi. sadece onlara baksın diye değil bize de baksın canım diye. canım şey olarak Türkiye'de kalan. Rum sayısına bakınca Ben mesela şey adam diyecek ki bunun adı işte baklava kimin diyecek Bizim diyeceğim Hayır diyecek orada ilacımı yazmayacak belki Ve ben bir tamam tamam diyeceğim sizin diyeceğim Ha ha diyecek ondan sonra gidecek şey diyecek Türkler bile böyle diyor diye senin Youtube'a koyacaklar olacak. belki beni Ben bunu istemiyorum Hayatta en büyük korkum Youtube'a düşmek Oktay Oktay o şu portatif bilgisayara bakarken ki suratını çerçeveleteceğim. <gülüyor> Ve hep bana böyle bakıyormuş gibi kendime şey yapacağım. Çekidüzen vereceğim Aa, her sabah. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. İdris Naim Şahin'i hatırlıyorsunuz. Evet. Nereden hatırlıyorsunuz? Kendisi Hadi ne? taklacı. Dans istedi, takla istedi. Pek çok şeyinden hatırlıyorsunuz baktım kadarıyla bayağı bir... Gerçek bir etkilemiş. demokrasi timsali olarak hatırlıyoruz. Ordu'daydı geçen gün. Hı hı. E, eski İçişleri Bakanı. Hiç bakmış ne ta takla var ne şey var. Gittiği yerlerden tak izlenip not edildiğini ileri sürüyor İdris Naim Şahin. Konuşmasının başlangıcında şöyle demiş. Gittiğimiz oteli de maşallah birileri iyi takip ediyor. Yediğimiz pancar çorbasında not ediyorlar demiş... Yaptığı açıklamada ne oluyor falan diyeceğiz. Ne oluyor abi pancağı çıksın. Herkes birbirine bakmış dinleyicilerden. Ondan sonra yaklaşık 50 dakika konuşan İdris Naím Şahin. 50 <gülüyor> dakika mı konuşmuş? Evet. Ne konuştu 50 dakika ya? Şöyle demiş. demiş. Bir noktadan sonra kopmuşlar zaten. Yani kopmuşlar dedim. Bence kopmuşlar. büyük ihtimalle baktı konuşuyor kimse dinlemiyor konuşmasını. Araya böyle bir birini de bu arada takip ediyorlar falan deyince belki bir meraklanırlar diye bir şey. Valla meraklanmışlar zaten. İşe yaramış o zaman eğer o niyetle yaptıysa ama. Pardon efendim kim niye takip ediyor diye sormuşlar mı? Sorma yok. Eski İçişleri bakanı. Niye soruyorsun sen? Kimsin sen? Ama Hı şöyle. Takip, takip ediyorlar, Doğru şimdi. Şöyle demiş. Asırlar öncesi zamanlar öncesinde demişler ki. Şimdi ben anlamadığınız yerler olursa. mı? Evet. Ben mı bana geçin? beni şey yapmayın. Seni şey, zan altında bırakmıyor. Bırakmayın yani ben ha. aynen okuyorum. Asırlar öncesi zamanlar öncesinde demişler ki. Meyveli taş. Meyveli ağaç taşlanır. Meyve olduğu sürece ağacı taşıdılar. Ama mevsim Hı -hı. bitince elma hasadından armut ağacında üzümde pek olmaz. Üzüm ağacına taş atsan da üzüm gelmez demesi üzerine başta Mesudiye ilçesine bağlı 3 yol belediye başkanı Aydın Bey salondakiler, salondakiler güldü. Başta belediye başkan olmak üzere. Bunun üzerine Şahin niye gülüyorsun 3 yol başkanı demiş. Üzüm ağacına bizim köyde taş atmıyorlar sizin köyde atıyorlar mı bilmiyorum demiş. Hemen ölü taklidi yapacaksın abi. Yani hiç oğlumun ağacı olmaz falan diye açıklama hiç girmeyeceksin hemen hemen, hiç, hemen yap fenalaşacağım hayalacağım <gülüyor> ölü taklidi yapacağım bir şey yapacağım yani nasıl bir, bir daha bir cümleyi alabilir miyiz bence herkes onun bir ki dersler vardır bu cümle evet. abi şimdi şöyle demiş asırlar öncesinden mi başlayayım asırlar, en baştan asırlar, asırlar öncesinden zamanlar öncesinde demişler ki meyveli taş meyveli ağaç taşlanır. Buraya kadar her şey normal. Bit Asırlar önce var. Asırlar Asırlar önce, öncesi, zamanlar önce. Zamanlar öncesinde. Yani orada asır bir... zaman. O her şeyi, şey. Hayır, hayır, şeyden zamandan muaf. Muaf. <gülüyor> yani. Evet. Ha, yani anladım yani zaman, o zaman o ve mekanın ötesinde. Ben ya. şu anda ben çıkıyorsun an, Mealini veriyorum size. Evet. Tamam. Meyveli ağaç taşlanır. Bu zaten atasözü olarak biliniyor. Meyve olduğu sürece ağaca taş atılır. Yoksa saçma olur diyor burada. Öbür türlüsü psikopatlık. Yani şimdi ağaçları ateş etmek gibi. Yani orada kuş olabilir. Hayır. Efendim Müslümanım hayvan olabilir. Bir girilmiş olabilir ağaca kadar. Işte hayvan, Top ağacın iki baş ötesinde gibi. Tamam onu atmak bir ağaçsızlık göstergesi. Şimdi, Ama meyve varsa mesela biliyorum. elma attın düştü Bak. ne yaptın? Bir... Ben meyveli ağacın da taşlanması da bana. Meyveli ağaç diye bir şey, şey yok ya. yani. meyve ağacı var meyveli ağaç ne? Biraz böyle... Meyveli meyve ağacı Dö, var yani. meyvesiz meyve ağacı var. Meyveli ağaç diye bir Tabii şey. Tabii ki Mesela bir ağaç var ne bu bir şeftali <Gülüyor> üstünde şeftali yok taşlandı efendim. Mayvi saç. Tarihten meyvissiz, bir anekdot. Mayvi saç örneği verdik yani. Ama niye taş ediyorsun? Ben şimdi Şeftali ağacı bizim çeşmedeki bahçedeki Şeftali ağacı benim boynuma geliyor. Çeşmedeki Şeftali. Boynuna. Boynuna. Ya dolanır, onu dolanır, niye onu niye taşlıyorsun? Git böyle yanında dolanarak toplayabilirsin. Belki canım sıkıldı öyle. Çiçek bazısını edin. toplamıyoruz. Hep yerlere dökülüyor. Annem kızıyor. Tabii ki ben şimdi sizi etap etap çözelim. Ali ne söyle? Ali ne Ali, sizin ee? bir dakika ben soracağım. Sen çünkü çocuğu yönlendiriyor olabilirsin. Çeşmedeki yazlıkta, bahçede şeftali ağacı var mı? Evet var. Taş attı mı hiç baban şeftali ağacına? Yok. Niye atmadı sence? <gülüyor> çünkü babam manyak değil. Hiç görmedim diyebilir misin? Taş atarken hiç görmedim diyebilir misin? Peki ağaçtan direkt el, şey, şeftalileri koparacak boyda mı? Küçük mü yani boyu? Ağacın boyu küçük mü? Ya altta olan şeftalileri var. Onları koparıyor. Ha üstekiler yukarıda kalıyor. Peki uzanabildiği yere. Alim yani. Peki babaannen aldıkları. kızıyor mu? Şeftaliler yere düştüğünde. Niye bunları almıyorsunuz diye? İşte. Teşekkür <gülüyor> ediyorum Alimciğim sağ ol. İşte. Bekle, istediğimiz cevabı aldık. Öyle bir kızmamız var yok. Yine mağdur oynuyorsun yine. Yani. Evet yani, ya. Ege ajanları gene mağdur. Oynuyor, mağdura... Çok vardı şeftaliler ziyan oldu toplanamadı. Sus. Ben, ben şey, yor yani, çalma İdris Bey Şahin Ben şimdi şey benim hayatım meyve bahçeleri meyve ağaçları oğlum yaz bir kenara çok güzel oyun ismi benim hayatım meyve bahçeleri bir dakika <gülüyor> cümlemi bitirseydim ya daha güzel oğlum, devam unuturum, unuturum. meyve bahçelerinde geçmedi programımıza formadı gereği cümle bitirişlerine izin verilmiyor yani evet. cümle <gülüyor> bitirişlerine izin verilmemektedir kamuoyuna saygıyla duyurulmak <gülüyor> çok oyun yüksek meyve gibi. ağacı ne var ha? şeftali düdük kadar ağaç çok yüksek Sen meyve ağaç mı? koca şeftali sektörüne demeyeyim de neydi? Böyle bir şey Google'a yazsan Google, a yassam, Google <gülüyor> şey yapar. Kendine gel çeki düzen ver. Çok yüksek meyve ağacı ağaç ne ya? var mesela? Yani tırmanamıyorsun. Meyve veren ağaca tırmanılır. Anlarım. Meyve veren ağaç kesilmez. Var. Ha dut ağacı evet, doğru. Dut doğru, tamam, doğru. Tamam. Ama o da silkelenir taş atılmaz. O da evet. zopayla vurulur. Zeytin de zeytine zopayla vurulur. Zeytine, zeytine de zopayla vurulur. Tabii. Fıstık var. Fıstık var. Ne dersin Fıstık ona? bilmiyorum hiç. Muz. Muza Fıstık, vurulmaz. Şam fıstığı. Muza vurulur mu? Muza ağaç sayılmaz zaten. Muz da şey. Şey ne? var. Hindistan cevizi var. Taşta toplanan meyve ne var ya? Taşta toplanan meyve yok. Niye o zaman meyve veren ağaçta alıyor Sene dağla... olmuştu. Hala taş atıp niye şey yapıyorsun? Abi meyveye atmıyorsun taşı. Ağacı atıyorsun. Yan dalın, dalına. Dalın ağacı dadadan atıyorsun. çocuğa mı atıyorsun? Dalın köküne atıyorsun. Erik erik. O kadar nişancıysan <gülüyor> ya, bu bu meyve topla o zaman Ne olacak ya? Elma ağacı mesela. Yani evet, tabii tamam. ki Oktay nar ağacı burada, olur mu? Nar ağacı mı? Nar ağacı Nar da düdük kadar değil o, o. Niye canım düdük kadar büyük bir sürü... O zaman bizim çeşme nar ağacı niye güdük kaldı ya? Ben bütün hep bizim bahçeden şey yapıyorum. <gülüyor> Sulamıyorsun abi. Evet abi Su, Bakmıyorsun. üşeniyorsun. Meyveyi toplamaya üşeniyorsun. Sen ağacı sulamayın. Ben yani şimdi <gülüyor> de... bitmeyen cümlelere hoş geldiniz. <gülüyor> Çocuğun cümlesini kesmedik. O da orada peynir keseceksiniz da... diye o kadar hazırlamış. Çok sayın eski bakanımızın cümlesinin ilk Devamını... girişi mantıklı gelmişti de düşünce orada da pek bir mantık yok yani, yani şimdi daha o zaman daha dur sen de Mevve... dur Daha, daha dur. bekle meali gelmedik. Daha dur. Dur. daha dur. E daha dur daha dur. Devam tamam. ediyor. Meyve veren ağacın meyveli taş meyveli. Her... şöyle bir cümle olsaydı daha güzel. Her ne kadar saçma olsa da biliyorsunuz meyve veren ağaç taşlanır. Meyve veren ağaç taşlanmaktadır. Hayır bunu taşlanmaktadır. bir e, da kompozisyon dakika. şeklinde yazmak lazım. Evet dinleyelim hep beraber Eski yani Bakanımızın. Yani şurası garip gelmedi mi? Meyveli taş, meyveli, meyveli ağaç meyveli, taşlanır. Tamam, meyveli taş yoğurt. Çünkü meyveli yoğurt var. <gülüyor> Bildiğimiz şeyler. Sometimes şeyden... what diyorsun Yani <gülüyor> ne diyorsun? Bildiklerimizi Meyveli ne olabilir? Meyveli Meyveli yoğurt. ağaç taşlanır. Tamam. Evet, tamam. Meyveli taş demiş mi? Meyveli taş demiş evet. Tamam işte meyveli taş bu. Meyveli taş, taş mı? Evet. Meyveli ağaç e, taşlanır. Taş bulaştı. Taş illa dalı değil meyveye Mey geldi. Evet. Bulaştı ne oldu? Dalına meyveli taş oldu. Dalına şey yapıyorsun. Bakanımız hakkı meyveli taş oldu. Tamam. Dalına meyveli atmıştım. Taş. Dalına. <gülüyor> dalına vurmak. Hadi bağlı. Devam ediyorum. Lütfen. Meyve olduğu sürece ağaca taş atılır. Aksi takdirde ruhlar <gülüyor> sapıklığa girer ben. doğru. Doğru. Bu arada kadar şey. Bu da doğru ama tabii meyve, meyve mesela olmazsa başka bitti. bir şey varsa mesela çocuk var. Çocuk da İnden aç falan diye. O zaman şöyle bir şey olmaz. Kedi olabilir. Kedi. Kedi kedi taşı, kedi kediye taşa keserdi itfaiye çağrılır mı? Midi kedi, kediye itfaiye çağrılır. Çocuğa atılır taş. <gülüyor> evet, doğru söylüyor Oktay. Çocuğa taş atılır. Yazık ediyor. Ama mevsim devam ediyorum. Evet. Ama mevsimi bitince elma hasadından Pardon, bir saniye. Mevsimi bitince de değil, turfanda sera falan değil herhalde. Sera değil, turfanda mı? Nedir bu? Hangi meyve ya? <gülüyor> Hangi meyveden bahsediyoruz? Mevsimi bitti ya. Fare, mesela pereme, mandalina diyelim. Mandalina tamam, mandalina. Mandalina mesela. Evet. Mevsim, ama hep mevsim ben bitince, burada tekrar aynı şeyi söyleyeceğim o mandalina ağacı da güdüktür. <gülüyor> Sizin çeşmedeki <gülüyor> evin parçası ne bir eksiğimiz o ama yani şey, güdüktür <gülüyor> ama ben biliyorum. Doğru doğru. doğru, sen ağacı. haklısın Ege, güdük, güdük. Bütün ağaçlar güdük. Falanmayan <gülüyor> bütün hal. Ama mevsim bitince elma asadından, armut ağacında üzülmedi. E, mandalina de... ya ne oldu? Hayır bir dakika zaten zor anlaşılıyor yani sen araya bir şey sokunca valla iyice ben tamam, bir daha okuyan adam oluram tamam, ben de takip okay. baştan okuyan. alıyoruz ama mevsimi bitince ama mevsimi bitince elma hasadından armut ağacında üzüm de pek olmaz elma ağacından anlamında. armut ağacında evet üzüm de de, de pek olmaz, olmaz. Yani şimdi şimdi... elma burada çok karışık bir durum var. Elma hasadına gidip yani elma hasadı diye evden çıkıp Çıkıyor armut mu? ağaçlarına gidiyor ve orada üzüm olmadığı için bozulan bir adamın dramı mı bu? Bir, bir adam değil. Bir Binlerce adam. Yani gidiyorlar Binlerce elma, adam elma bahçeleri, bahçeleri var bu adamların. Hayır. Tamam bu, mı? Elma bahçeleri yok. Elma hasadı zamanı geldi diye armut bahçelerine, bahçelerine gidiyorlar. Kimin elma bahçeleri diye şey vardı. Oyunu vardı. Fındık bahçesi var. Yok yok. Babil şimdi. bahçesi var. Yok elma bahçeleri. Bilmem kimi. Mesela Oktay Demirci'nin elma bahçesi. Ahmet amcanın vardı bizim İzmir'de. Elma var mı? Tiyatro da... oyunu var mıydı? Ahmet amcanın elma bahçesi. Sen dedin. tiyatro oyununu mu soruyorsun? Evet, yani tiyatro... Ben genel bir cümleyi soruyorum. <gülüyor> bir sahne oyunu diye. Neyin elma bahçesi? Birinin elma bahçesi var, kimin elma bahçesi, var, var. bahçesi olabilir mi? Faris ediyor. O senin dediğin Babil'in aslında. Tukandım kaldım <gülüyor> Rus yazarın oyunu var. Ne, Doğru. Neyin elma bahçesiydi o? Eee Vardır telefona baksana vardır orada kesin bir telefonda vardır. Yok, herkes telefonda not galiba. yazıyordur. Vişne ama? bahçesi var Aa, ya birinin ondan elma vişne. bahçesi değil. Vişne, vişne bahçesi, bahçesi var. var vişne bahçesi Kimin doğru. vişne bahçesi o zaman? Şimdi bence dördüncü meyveye girmeyelim. Benim anladığım <gülüyor> kadarıyla e, çok sayın eski bakanımızın e, söylemeye çalıştığı... Çeho çeho. Çeho. çeho. Dur dinleyicimiz de desin de içinde kalmasın. Doğru ya rol çaldık. Günaydın efendim. Çalma. Çeho deyince nasıl mor morali bozuldu kapattı. Çehov Çehov biz onu mi? Çehov. Vuv vuv var. Vuv Çehov. Çehov. Şimdi elma hasadı zamanı geldi diye sevinip evet. armut bahçesine gidiyorlar Gidiyor. ama üzüm bile üzüm bulamayınca üzgün dönüyorlar. Armut ağacında üzüm de pek olmaz. Orada niye dahi? bu sene pek üzüm yapmamışlar. Mesela ne dopta armut ağacına armut ağacında, ağacında mandalina olur mu? Olmaz, olmaz efendim. Üzümle olmaz. Üzüm de olmaz. Tamam. Okay. Nadder'ın orkalabı İngilizcedeki. Nadder I nor nor I can fly gibi. Yani burada bu benim şu anda elçilikler <gülüyor> gülmekten yarıldı. Yani <gülüyor> yarıldı. çünkü Nefant ayır, anladılar. Ortaokul ayır. arkadaşları da. Ya hayır. Baştan Nuray olmak üzere. Ama hayır. Yani bu akılda kalması anlamında. benim noktası... hiç çıkmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Noktasında çok önemli bir şey kalıptır ve Nayder Nor kalıbını Bakanımız kullanmış burada. Nayder Nor. Üzüm evet. de olmaz. Mandalina olmaz. Üzüm de olmaz kalıbı gibi. Evet. Söyle ne demişsin bakalım? demiş ki üzüm ağacına taş atsan da Üzüm gelmez. Daha burada... Beacıma şey dersin ya, imla dersi bu, falan. Bu mı? bağımsız olarak zaten <gülüyor> bağımsız okumalar. Diğer cümleye bağlanınca daha da saçma. Ay, Çünkü orada üzüm ağacı yok. Şimdi şey kadar anladık değil mi? Armut ağacında üzüm de pek olmazı Anladık. Anladım. Mandalina yok, ben armut var. Mantıklı. Çok üzüm de iyi. yok. elma evet, hasadı zamanında zaten bir yerde <gülüyor> adı üstünde elma Melve hasadı. Olmasın. Niye değil üzüm olsun? Mi? Üzüm ağacına taş atsan da üzümün üzüm üzüm ağacı gelmez. olmaz. Ha, ege şimdi döneli Ege. asma. İz şeydeki çeşmedeki yazlığına dönüyoruz. Şu anda gölgeler asma şey var. Arkada pergolenin üstüne sardırdık. Bayağı sağlam. Ona da taş atılmaz çünkü cam var. Cam var. Güdük mü bir de? Güdük efendim. Yani çok özür dilerim Yemin ederim. <gülüyor> o, da o, da da mı güdük? Güdük o da güdük. Ya, o da efendim. O da Bir şey komşu, de... sardırdı deli gibi. Sarkıyor. Biz seneler sürdü güdük güdük durdu, bir şey sardıramadık. Hocam. Hava mı almıyor acaba sizin bahçe? Bilmiyorum falan. hava akımı olmayabilir. Bilmiyorum ya yemin ederim bilmiyorum. Hava deveranı yok Oktay. Benim anladığım bu. Hava deveranı ve <gülüyor> de de sulama. Önde begonvil temel, temel biraz tarımcılık, sahardı. temel tarımcılık yani Ege vallahi billahi çok şey yaptın ya. Yani çok güzel şu anda iki konumuz oldu yani bir tanesini biz anca çözecekken paralel bunlar paralel. Çeşme, çeşmedeki bahçe sorun oldu Paralel yani gidiyor, gidiyor da işte <gülüyor> anlamadık üzüm ağacına taş atsan da üzüm gelmesi e, en son cümleye kadar her şey yolundaydı en şimdi son bir kere bir ağaca taş atarak meyve gelmesi diye bir şey yok var sen yani belli bir yok? süre taş e, atarsan yok, karşılık şey olarak sanırım manava telefon edersin dersin ki iki kilo şey burada manava ben... taş atarsan o da sana taş atar <gülüyor> Manava taş atma, o da sana taş atar. Nasıl ki çirkefe taş atma, üstüne sıçrar, ya, manava yani taş atma. Yani şüphesiz ki onayladığımız bir yöntem değildir. Meyve ağacına taş atar. Ama bunu yöntemi kullananlar var. Ama sır şu açıklamaya baktığımızda bile çok değerli bir siyasetçimizi... Evet. E, ...yeterince değerlendiremediğimiz maalesef, ortaya çıkıyor. Maalesef. Şu açıklama bile tek başına bir kaybın e, ortada olduğunu gösteriyor. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tünelsiniz Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler hatta son dakikası desek yeridir. Neyse bunları daer dedip sizi üzmek istemiyoruz. Sonuçta yarım günlük bir gün günün geri kalanında keyfinize bakacak bol, bol bakınız olacak. Yarın Cumhuriyet Bayramı. şimdiden kutlayalım tatil olanlar belki bayramı hazır. kutlarken uyuyorlar. O yüzden şimdiden kutlayalım. Yarın sabah yeri daha buluşacağız. Güzel, tatlı bir rock'ın o şarkısıyla veda edelim. Oktay, yarım kalan bir araştırma falan bir şeyler var mı? Abi yok. Onların hepsini yarına toplayacağız. Yarın bayram ya. Doğru. Bütün, Ali bütün, sen de bir bye bye de o zaman bay. bize. Bye bye. Bye bye. Kısa öz. Nesa evet. ve öz bir bye bye aldık Ali'den. O zaman veda şarkısını dinleyelim Robert Palmer'dan. Elek Tutu Love. Tüm sevenler ve sevgiye karşı koyamayanlar için radyo ortada. mükemmel <Gülüyor> Jack yeah.